putun yüzünü kim bezedi ona o güzelliği kim verdi hak istemeseydi kim puta tapardı ki o yaptı o dedi oydu bu işleri yapan iyi yaptı iyi dedi iyiydi iyidir zaten bir gör bir gör bir söyle bir bil imanın aslı da bununla kaimdir de. Bunu ben söylemiyorum. Kur'an'dan duy. Tanrı yaratışında aykırılık yoktur. Bu bir ayettir. Dikkat ettim. Her işin aslını gördüm. Anladım ki zünnar hizmete bağlanmaya nişanedir. İrfan sahibi olan kişiyi her sözü ilk ne mana için konmuşsa o manada söyler, başka manayı almaz. Yani gerçek irfan sahibi bir söz söylendiğinde o söz niçin söylenmişse o manasının tam karşılığını söyler. Başka yorumlara girip de mananın aslından aşağılara indirmez. Ersen erler gibi benliğini, erler gibi belini bağla da aklıma vefa edin diye emir edilenlere katıl. Bilgi atına bin, ibadet çevganı ile meydandan kutluluk topunu kap. Burada ibadet dediği varlıkların niçin meydana getirildiklerini bilip idrak edip onlara göre muamele yapmak. Bizim anladığımız manada yatıp kalkmak şekli değil. Birçok mahlukat yaratıldı ama seni ancak bu iş için yarattılar. Yani birçok mahlukat yaratıldı. Fakat sen hakkın varlığını idrak etmek için, hakkani hayatını yaşamak için meydana getirildin. Elde edilen manevi haller göz nuru olan çocuğa benzer. Bu çocuğa baba bilgidir, ana da ibadet. Şüphe yok ki insan babasız dünyaya gelmez. Dünyada Mesih ancak tek bir kişidir. Yani babasız dünyaya gelen tek bir kişidir. Gerçi Adem Aleyhisselam da babasız dünyaya geldi ama Mesih'in özelliği başkadır. Adem Aleyhisselam'ın özelliği başkadır. Oraya girmiyor. Saçma sapan şeyleri, şerata sığmayan sözleri, nur hayalini, keramet vesilelerini bırak. Senin kerametlerin Tanrı'ya tapmadılar. Senin kerametlerin Tanrı'ya tapmadadır. Yani senin gerçek kerametin gerçek hakkı idrak etmedir. Bundan başka her şey riyadan, ululuktan, gururdan, varlık ve benlikten ibarettir. Yani gerçek varlığını idrak etmedikten sonra geriye kalan her şey hayalden, benlikten, gururdan ibarettir. Bu makamda yokluğa ait olmayan her şey ululuk isteyiş sebeplerinden Tanrı mekrinden başka bir şey değildir. Lakin kör şeytandan da binlerce keramet zuhur etmede gah duvardan gelir, gah damdan gah gönlüne girer, oturur gah vücudunda gezer, dolaşır. Senin gizli hallerini hep bilir. Seni küfre, günaha isyana sokar. İblis sana imam oldu. Sen de ona uydun. Uydun ama onun bu yaptıklarını nereden yapacaksın sen? Yani iblise uydun ama iblisin yaptığı senin üstünde çok şeyler var. Bir anda mağruptan maşrıka gidiyor. Sen yapamıyorsun. Ona uyduğun halde onun yaptığını yapamıyorsun. <gülüyor> Kerametlerin kendini göstermek içinse sen şira şiravunsun. Bu davada, tanrılık davası. Yani keramet gösterme davası Tanrıyı tanıyan kişi Kendini göstermeye kalkışmaz Senin yüzün hep halka Sakın kendini bu illete giriftar etme Tanrıyı bilmezlerle düşer kalkarsan Nese uğrar hayvanlaşırsın Hatta de yer mi burası Büs Bütün insanlıktan çıkar Hayvan ve nebat bile olamaz da ...unsurlar alemine düşersin. Sakın Tanrı'yı bilmezlerle düşüp kalkma. Yaratılışından mahrum kalır, insanlıktan baş aşağı düşersin. Tanrı'yı bilmezlerle düşüp kalkma. Yani kendi beşeriyetleriyle hayatını yaşayanlarla birlikte olmamaya bak. Hakkı bilenlerden kasıt, kendi varlıklarını tanıyanlar, idrak edenler. Onlarla birlikte olmaya bak. <gülüyor> Baş aşağı düşersin. Bu nazeninin <gülüyor> bu nazenin ömrü beyhude yere telef ettin de böyle bir hayat ne işe yarar deyip düşünmedin bile. Yani hakkani varlığın ile yaşadığın hayat ne işe yarar diye düşünmedin bile. Zahire kapılan adamlar dağınıklığa topluluk derler. Yani zahir alemde yaşayanlar yani fiil boyutunda yaşayanlar etrafta birçok çokluk görürler, keset alemini görürler. Buna topluluk derler. Yani ayrı ayrı varlıkların varlıklarını kabul ederler fakat bunların hepsi tektir derler. Ama varlıklarını da kabul ederler. Bir eşeği de kendilerine baş yapmış yaparlar. Ne şaşılacak şey? Yani bir önder bulmuşlardır. O önderin arkasından giderler. Fakat <gülüyor> bu öyle bir önder ki kesret aleminde yaşayan bir varlık. Fakat kendini vahdet aleminde yaşıyorum diye arkasına da birçok kimseleri takmış. Yönüştüyor. Şimdi ululuk bilgisizlere düştü. Onun için halkın hali kötüleşti. Bak hele kör deccal aleme nasıl bir numune göndermiştir. Ey duygusu olan akılsız adam, numune olarak Deccal'ın Habbas adlı eşeğine bak. Ey duygusu, duygusu olan akılsız, yani duygularıyla hareket eden, aklını kullanmayan kimse. Burada akıldan kasıt, beşeri aklı değil, aklı kül hükmünde olan aklıdır. Ardına düşen eşekleri gör. Bilgisizlikten o eşek de onların önüne düşmüş. Peygamber ahır zamanı anlatırken bunu kaç kere söyledi. Bak şimdi körle sağır çoban kesildi. Din bilgileri ummiyetle göge çekildi. Körle sağırdan maksat hak gözüyle etrafı görmeyen, hak sözü duymayan bu işlerin lafını yapan ve iş onlara kaldı. Gerçek ilim ise göğe çekildi diyor. Arada ne yumuşaklıkla muamele kaldı, ne bayağı, ne haya, Hiç kimse bilgisizlikten utanmıyor. Alemin bütün ahvali tersine, aklın başındaysa nasıl bak da gör. Alemin bütün ahvali tersine. Yani ortada görünenler terstir, görünmeyenler yüzdür. Biz o görünmeyeni görmemiz gerekiyor. Tanrı tapısından kovulan, rahmetten uzaklaştırılan Tanrı düşmanı babası iyi adam mı? Vaktin önderi, yücesi. <gülüyor> Babasıyla atası iyi olduğu için o kötü olan, kötü oğlanı Hızır öldürdü. Burada Musa ile Hızır aleyhisselamın hikayesini atıp yapıyor. Halbuki sen babası iyi mı diye Kötülükte senden de aşağı bir kötü olan birisini tuttuğun kendine önder yaptın. O iyiden kötüyü fark etmezken senin içini nasıl temizleyecek arıtacak. Yani iyi kötüyü bilemezken seni nasıl bilecek temizleyecek. Fakat oğul babasının kemaline de varis olursa ona ne diyeyim nur üstüne nurdur o. Reinde isabet bahtında saadet olan oğul, meyve gibi ağacın sırrının hülasasıdır. Fakat iyiden kötüyü, kötüden iyiyi ayırt edemeyen nasıl olur da din yolunda önder olur? Müritlik, din bilgisini öğrenmek, gönül mumunu nurla yakıp aydınlatmaktır. Ölüden kim bilgi öğrendi? Külden, gübürden kim mum yaktı? Bu yüzden gönlüme şu gelmekte, belime bir zünnar kuşanayım, vazgeçeyim bu işten. Şöhretim yoktu ondan değil ha, şöhretim var. Var ama zaten şöhretten utanıyorum ya. Bu işte nekes ve saçma adamlar bana ortak olduktan sonra varayım bir bucağa sığınayım, kimse beni tanımasın. Bu tanımamaktan, tanınmaktan daha iyi. Bir de haktan bir ilhamlar geliyor. Ahmaklıkla Tanrı hikmetini kınama. Yani bu işleri de hoş gör. <gülüyor> Abdesthaneleri temizleyen adamlar olmasaydı memleketlerde halk tehlikelere düşer. Herkesin sıhhati bozulurdu. Bir de her cinsin kendi cinsini çektiğini görüyorum Diyorum ki Tanrı daha iyi bilir ya Dünya böyle gelmeye iş böyle gider Fakat ehil olmayanların Sohbetinden kaç ibadet istiyorsan Adetten vazgeç İbadetle adet bir araya gelmez İbadet ediyorsan Adeti bırak yani yapılan ibadetler adet hükmünde, alışkanlıkla alışkanlıkla yapılan e, hükümler içerisinde olmasın. Gerçekten o yapılan işin ne olduğunu bilerek, idrak ederek yapılsın diyor. Adet olarak ibadet ediyorsan ibadet ettim deme. Adetimi yerine getirdim de. Eğer ibadet ediyorsan adet yolunu yapma. Gerçek ibadet yap. İkisi bir arada olmaz çünkü. Gavurluktan maksat da her şeyden ayrılmak, soyunmak. Ben böyle gördüm, taklit boyunduruğundan kurtulmak. Kutlu bir birlik tapısı, canın ibadet yeridir. Baka zümrüd ankasının yuvasıdır. Boyunduruktan kurtulmak, işte Musa Aleyhisselam'ın hikayesinde geçer bu. Dervişin, yani... Ee, ineğin özelliklerinden bahsederken boyundurağa koşulmamıştır diyor. Yani öyle bir inek olacak ki birçok vasıflarını anlatıyor da bir vasıfı da boyundurağa koşulmamıştır diyor. İşte yukarıda bahsettiği o. Taklit boyunduruğundan kurtulmak bir tanesi. Bu iş ruhullah'tan zuhur etti. Ruhul Kudüs'ten göründü. Nasut alemine mensup olan nefisten kurtulursan, lahut aleminin kutlu tapısına varır girersin. Yani beşeri nefsinden kurtulursan, gerçek alemine varırsın. Lahut alemine varırsın. Melek gibi her şeyden mücerret olan kişi, ruhullah gibi dördüncü kat göğe çıkar. Sütemen çocuk anasının yanında beşiğe mahpustur. Fakat adam oldu da yürüyüp gezmeye kudret kazandı mı, erkekse babasına yoldaş olur. İşte gönül evladı derler yani onu büyüttüğün zaman sana yoldaş olur. Unsurlar senin aşağılık analarındır. Babaların da yüce gökler. Sense bir çocuksun. Onun için İsa göke ağırken, ben yücelere babama gidiyorum dedi. Göğe çıkarken İsa Aleyhisselam ben babama yükseliyorum dedi. Yani ruhul kudsiye ruhul kudüs'e gidiyorum dedi. Sen de babanın canısın babana yürü. Yoldaşların yürüdüler yüceldiler sen de yüce. Yücel. Uçar kuş olmak istersen bu pis pis dünyayı. Kergesin önüne at. Bu gaddar dünyayı alçaklara ver. Ölü eti köpekten başka bir hayvana verilmez. <gülüyor> soy sopta nedir ki? Sen sana uygun olan adamı ara. Hakka yüz tut, soy sopu bırak. Yokluk denizine dalana onların arasında soy sop yoktur sırrı tecelli eder. Yani beşeriyetlerinden kaynaklanan akrabalık, dostluk şu veya bu isimlerle isimlenmek yoktur. Diyor. Gerçek hüviyetlerini bildikleri için zaten bu soy sopa gerek kalmaz. Şehvetten meydana gelen nispet ululuktan, gururdan başka meyve vermez. Arada şehvet olmasaydı bütün soylar soplar masaldan ibaret olurdu. Fakat arada bu olduğundan bir adam baba oldu, öbürü ana. Ana baba dediğinde kim oluyor demiyorum. Ha. Onları sayman dünyada o suretle yaşayıp geçinmen lazım. Yani dünya nizamı böyledir diyor. Söylemek istediğim şu. Bir aklı eksiye kız kardeş demiş, bir hasetçiye kardeş adını takmışsın. Düşmanına oğul, yabancılara akraba diyorsun. Öldüğümüz zaman Düşmanına ol yabancılara akraba diyorsun Bana bir kere söyle bakayım Dayı amca dediğin kim? Onlardan dertten kederden başka ne elde ettin? Yolda seninle beraber yürüyüp giden yoldaşların da seninle alay etmek için gidiyorlar kardeşim. Yani dünya arkadaşların da seninle alay etmek için gidiyor Yahut menfaat demir etmek için gidiyorlar. Bir an onlarla ciddi bir surette oturup kalksan onlardan neler görürsün? Ben ne söyleyeyim? Bunların hepsi masaldan, efsundan, bağdan ibaret. Canın için bunların hepsi de alaydan, oyundan başka bir şey değil. Erlikle, erler gibi kendini kurtar ama kimsenin de hakkını zayi etme. Şeraattan bir dakikacık olsun, gafil oldun mu iki alemde de dinsiz kalırsın. Yani şeraatın hakkını vereceksin. Ama Gerçek varlığını da unutmadan. Yani şeratlanma hükümleri altına girmeden şeriatın hakkını göreceksin. Sakın şeriat haklarını bırakma. Fakat kendini de koru. Gerçek varlığını da kaybetme. Altınla kadın ancak dert ve kederden ibarettir. Onları Meryem oğlu İsa gibi bırak. Anana babana uymadan İbrahim gibi Hanif mezhebine uymuş. Her mezhebin bağından kurtul. Rahip gibi din kilisesine gir. İbrahim Aleyhisselam babası fıkperas olduğu için ondan uzaklaştı, ayrıldı. Babası İbrahim Aleyhisselam'a yapma, sen bırak bu kaidende, itikadında yanlışsın dedi. Bu sefer İbrahim Aleyhisselam terk etti onların hepsini. Neden? Vahdet yönüne mani oluyorlardı çünkü. Gözünde haktan gayrısı varsa mescitte bile olsan kilisesi, kilisedesin demektir. Yani müşriksin. Hak'tan gayrisi varsa yani ayrı varlıklar görüyorsan eğer camide de olsan kilisedesin demektir. Yok eğer ayarı görmezsen o vakit mescit sana kilise kesilir mescitle kilise bir olur. Yani ayrılık kalkar ortadan. Artık ben bilmem nerede olursan ol Nefsinin zıtlına hareket ettin mi kurtuldun. Put, zünnar, gevurluk çan hepsi de adını, sanını, varını, varlığını terk etmeye işarettir. Has kul olmak istiyorsan doğruluğa ihlası hazırlan. Yürü kendini kendinden kurtar. Her an başka bir imana dönün. İçimizde nefsimiz kafirken, görünüşte İslam dininden olmaya razı olma. Yani nefsimiz küfür ehliyken, gaflet ehliyken dışımız İslam olarak görünme. Her an yeni baştan imanını tazele, Müslüman ol, Müslüman ol, Müslüman ol. Nice iman vardır ki küfürden doğar, iman meydana getiren küfür, küfür değildir. Yani gerçek imanı meydana getiren küfür aladığımız manada basit küfür değildir. Riyayı, büyük görünme kaygısını, ar ve namusu bırak, hırkayı çıkar, at, zünnar kuşan. Pirimiz gibi küfürde tek ve eşsiz ol. Ersen gönlünü bir ere ver. Hazreti Muhammed'den bahsediyor. Tek ve eşsiz ol bu yolda. İkrardan da Mücerret ol, inkardan da, yani bir şeyi ikrar etmekten de, tasdik etmekten de ayrıl, inkar etmekten de ayrıl. Gönlünü tamamıyla bir gavuroğluna teslim et. O bütün gönülleri avlar, esir eder, gah onlara şarkıcı olur, teganni eder, gah saki olur, şarap sunar. O ne güzel çalgıcıdır ki. Bir güzel namesiyle yüzlerce Zahid'in harmanına ateş salar. Zahid'in harmanına ateş salar dedi. <gülüyor> Zahid hani zühdü takvasıyla bazı e, savaplar elde ediyor ya. Savap kazandım işte ibadet ettim oruç tutum namaz kıldım diye. Savapları harman yerine benzetiyor. Ama kendini bilme kendini tanıma aşkı geldiği zaman onun savaplarını yakıp gidiyor hepsini. Ama günahı tebdil etmiyor gerçek varlığını ortaya koyduğundan savab hükrünü ortadan kaldırıyor. İşte harmana yakar dediği bu. O ne hoşsakidir ki bir kadehle 170 yıllık ihtiyarı kendisinden geçirir sarhoş eder. Geceki sarhoşlukla harap bir halde tekkeye gider, sofinin beyhude mücadelesini masal haline koyar. Seher Çağ'ı mescide girse orada bir tek kendini bilir adam kalmaz. Kendinden geçmiş sarhoş bir halde medreseye girse fakih onun huzuruyla çaresiz bir halete e, düşer, mahmur olur kalır. <gülüyor> fakih yani ilim adamı, zahir ilim adamı eğer gerçek varlık onun idrakine gelmiş olsa bütün o beşeriyetiyle bildiği ilim yani e, efal aleminin ilmi kendisinden çıkar gider. Yani iş görmez hale gelir diyor. Aşkından zahitler çaresiz kalır, evlerinden, barklarından avare olurlar. Birisinin mümin eden de o, öbürünü kafir eden de o. Yani hak kimisinden kafirlik hükmüyle meydana çıkıyor, kimisinden <gülüyor> müminlik hükmüyle ortaya çıkıyor. Meyhane dudağından mamur olmuş mescitler yüzünden nurlanmış her işin onunla kolaylaştı kafir nefisten onun sayesinde kurtuldum gönlüm bilgi sahibi olduğundan dolayı gururdan, ululuktan, hileden, şüpheden yüzlerce perdeyle örtülmüştü o put seher çağı ansızın kapımdan içeri girdi beni gaflet uykusundan uyandırdı can halveti yüzünün nuruyla aydınlandı o aydınlık içinde kim olduğumu gördüm güzel yüzüne bir baktım canımdan bir ah tır çıktı yani gerçek varlığını idrak edince kendi varlığında idrak etmiş oldu daha evvel niye bunları düşünmedim diye bir ah çıktı bana dedi ki ey hilebaz mecnun bütün ömrünü atsan sahibi olma, çalışmakla geçirdin. Yani benlikle bana şöyle desinler, böyle desinler, ben işte zengin olayım, büyük adam olayım diye geçirdin. Bak da gör, bilgi, ululuk, zahitlik ve zan, evham, adam, seni kimden mahrum etti? Zahitlik, zan, evham, seni kimden mahrum etti? Yarım lahza yüzüme bakmak binlerce yıl ibadet yerine geçer. Ne demek bu? Yani ilahi veşi yarım dakka dahi idrak etmiş olsa insan gerçek varlığının ne olduğunu yani azlık idrak etmiş olsa binlerce yıl yaptığın ibadetten daha hayırlı bir şeydir. Diye. Çünkü ibadetten maksat onu idrak etmek Allah var. Eğer ibadet yapıyor da varlığın tekliğini idrak edemiyorsak. O zaman o bize yük oluyor. Hülasa o alemleri bezeyen yüz baştan ayağa kadar beni bana gösterdi. Yani kendinden kendine olan müşahadesi. Ömrümü zayi ettiğimden günlerimi boşa sarf eylediğimden utandım da can yüzüm kapkara oldu. O ay güneş gibi yüzünü görünce canımdan ümidimi kestiğimi gördü de bir kadeh doldurup sundu o şarabın suyundan bana bir ateştir düştü. Sonra bana bu renksiz kokusuz şarapla varlık levhindeki nakışları yıka dedi. Bu renksiz kokusuz şarapla kendi varlığındaki benlik bilgilerini, düşüncelerini, nakşettiğin e, hükümleri yıka, çıkar dedi. Yani kendini aradan çek dedi. O şarabı sonuna kadar içtim, sarhoş olup topraklara serildim. Şimdi ne kendimdeyim, ne değilim. Ne aklım başımda, ne mahmurum, ne sarhoş. Neden? Çünkü kendi varlığı kalmamış ortada. Varlığı kalmamışsa, ne aklı başındalığı vardır ne sarhoşluğu vardır. Ama orada bir fiil gözüküyorsa o fiil onun değil hakkın fiilidir. Çünkü kendisi gitmiştir artık. Kendisi gittikten sonra oradan çıkan fiil ona atfedilmez. Yani filanın falanın fiilidir diye ona bir şey söylenemez. Şimdi ne kendimdeyim ne değilim. Ne aklım başımda ne mahrumum ne sarhoş. Gâh gözleri gibi başımda bir sarhoşluk var, gâh zülfü gibi darmadağınık bir haldeyim. Ya kendi huyum yüzünden külhandayım, Ya onun yüzünden gül bahçesinde. Kendi huyum yüzünden derken, külhandayım yani ateşteyim derken, yani kendi beşeriyetime döndüğüm zaman, Ateş dersine girdim ama onun varlığına geçtiğim zaman gül bahçesinde oluyor. O gül bahçesinden bir koku aldım da adını Gülşen'i raz koydum. Onda gönül sırlarından öyle güller açılmıştır ki şimdiye kadar onları başka bir kimse söylememiş, övmemiştir. O gülşenin süsenleri hep söylerler. O gülşenin susanları hep söylerler. Nergislerinin gözü daima görür. Gönül gözüyle birer birer dikkat et bak da şüphen kalmasın. Gönül gözüyle bunlara bak. Yani gerçek gözünle bunlara bak da şüphen kalmasın. Şerata ait nakledilen sözlerle akli deliller ve hakikatler tamamıyla incelenmiş, aranıp hülasa edilmiştir. İnkar gözüyle hor bakma, yoksa güllerin hepsi gözüne diken kesilir. Hak tanımazlığı alameti şükür iştir. Tanrıyı tanımak hakkı teslim etmekle belli olur. Yani hakkı tanımak Hakkı teslim etmekle olur. Yani varlığında sahip çıktığın hakkın varlığını hakka teslim etmekle tanınabilirsin ancak. Çünkü varlığının hakkın varlığı olduğunu bilmeyip kendine ait bir varlık olduğunu söylersen hakkı teslim etmemiş olur. Bütün bunları yazmaktan maksat da şu. Belki bir aziz beni anar da rahmet olsun der. Rahmet okur. Kitabı adımla bitirdin. İlahi sen akıbetini Mahmud et. Hamd edilen et. Gülşenir <gülüyor> As kitabı burada bitmiş oldu. Bugün <gülüyor> ayın kaçıydı? 28.11. 28, 1986. Cuma günü akşamüstü Fındıkzade'de kitabımız sona erdi. Allah cümlemize bu kitaptan faydalanların zümresinden cümlemizi bunların zümresinden cümlesine iltihak etsin. O yaşayanlarla birlikte biz de bize de bu hakikatleri yaşayanlardan eresin. İnşallah aklımıza, fikrimize, zekamıza güç, kendimize de çalışma, ihtiyak ihtiy ve zevk versin de inşallah bunların içindeki sırları gerçeğiyle birlikte anlamaya çalışalım. <Gülüyor> Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam'ın hikayesi vardı. Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Bu kitabın içinde de geçti ya Hızır'ın çocuğu öldürmesi diye bir mesele. Biraz onu ona değinelim. Musa Aleyhisselam bir gün Beni İsrail'e çok güzel bir vaazda bulunuyor. O güne kadar Musa Aleyhisselam'da olmayan bir tecelliyle geniş boyutlarda, geniş manalarda bir vaaz veriyor. Beni İsrail'den bazı kimseler diyorlar ki vaazdan sonra, ya Musa yeryüzünde acaba senden daha alim bir kimse var mı? Musa aleyhisselam da şüpheye düşüyor, tereddüte düşüyor. Gerçekten diyor ben çok güzel bir vaaz ettim ama benim üstümde bugün yeryüzünde bir ilim sahibi söz sahibi var mı acaba diye o da merak ediyor ona soruyorlar fakat o da merak ediyor var mı acaba diye neticede hakka niyaz ediyor. Ya Rabbi diyor benim üstümde daha bir varlık var mı yani bir mahal var mı bu düzeyde yani museviyet düzeyinde benden daha üstün bir birim var mı, ilim sahibi var mı diye soruyor. Cerabeat diyor ki yanına arkadaşını al. Feta diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani genç arkadaşını al. Onun da Yusuf Aleyhisselam'ın gençliği yani Musa Aleyhisselam olduğunu söylüyor kitaplar. Onu al. Torbanıza da azık olarak kurutulmuş balık, tuzlu balık al ve yola çık sahilden sahil kenarına ileriye doğru yürüyün. Yola çıkın. Bir yerde bakacaksınız ki o balığınız suya atlamış olacak. Denize atlamış olacak. Işte o balık suya atladığı yerde araştırın. Orada benim kullarımdan bir kul olacak. Kendisine kendimden yani ledünni ilmimden ilim verdiğim bilgi sahibi kıldığım bir kulumla karşılaşacaksınız. Onunla da arkadaşlık et bakalım diyor. Musa Aleyhisselam peki diyor. arkadaşıyla birlikte yola çıkıyorlar. Balığını yiyecek olarak, azık olarak alıyorlar yanlarına. Bütün gün öyleye kadar gidiyorlar. İsraat ediyorlar. Tekrar yola çıkıyorlar. Bir ikindi vakti. Bir yere geliyorlar. Namaz kılacaklar. Abdest alacaklar. O arada Musa Aleyhisselam'la genç ayrılıyor. Ayrı ayrı yerlerde işlerini görüyorlar. Derken e, torbasını bir taşın üstüne koymuş. O anda taşın üstünden balık çüpli denize atlayıp gidiyor. Fakat Musa Aleyhisselam bunun Farkında olmuyor. Farkında oluyor da Musa Aleyhisselam'a anlatmayı unutuyor. Musa Aleyhisselam geliyor yanında. Tekrar yollarına devam ediyorlar. Nihayet akşam üzeri oluyor. Hava kararıyor. Musa Aleyhisselam ona diyor ki böyle böyle bir hadise olmadı mı? Yani deniz, balık denize gitmedi mi? Balık ha. Ee, akşam yemeğini getir dediği zaman bakıyor ki balıklar yok. Balık yok. ya, bir tek kalmış. O zaman diyor ki, nerede bu balık? O zaman e, Yuhşan'ın hatırına geliyor. Ya Musa diyor falan yerde diyor o balık denize atladı. Ben unuttum bunu sana söylemeye. Bana şeytan bunu unutturdu diyor. Yani söyleyecektim ama o anda aklımdan çıktı diyor. Ondan sonra peki diyor geriye döndüğümüzde o yeri hatırlar mısın? Bulabilir miyiz o yeri? Buluruz ya Musa diyor. O halde diyor sabahleyin artık yola çıkalım. Şimdi akşam oldu burada akşamlayalım. Sabahleyin yola çıkalım diyerek orada akşamlıyorlar. Sabah erkenden yola çıkıyorlar. Gerisini geriye dönerek. Ve balığın denize atladığı yere geliyorlar. Musa aleyhisselam araştırma yapıyor. Bakıyor ki bir taşın o uyuğunun altında üstü başı hırpani. Işte saçı sakalı bir karışmış. Bir garip uyumakta. Bakıyor bakıyor bir türlü karar veremiyor. Benim aradığım hakkın ilim sahibi dediği. Bu olamaz herhalde diyor. Onu çünkü orada işte öyle <gülüyor> hırpani birisi olarak görüyor. Fakat dolaşıyor dolaşıyor civarda. Başka kimse de yok. Nihayet herhalde bu olacaktır diye onu uyandırıyor. Arkadaş kusura bakma diyor. Ben diyor Cenab-ı Hakk'a niyazda bulundum. <gülüyor> Bana bir dost, bir arkadaş, yani bir ilim sahibi göstermesini istedim. Bana seni tarif etti. Senin ledünni ilmin varmış. Yani manevi, mana ilmin varmış. Bundan ben talep ediyorum diyor. Senin ilminden istiyorum. Kalktığı zaman Huzur Aleyhisselam bakıyor ki tanıyorum. Ya Musa diyor. Sen benim ilmime dayanamazsın. Sen buna bunu, bunu muhafaza edemezsin diyor. Yani senin aklın ermez bu işlere diyor. Onun için isteme bunu sen kendi yoluna bak diyor. Yok diyor Musa Aleyhisselam istiyorum bu ilmi diyor senden göreceğim ve alacağım diyor. O zaman diyor ki bunun bir şartı var Hızır Aleyhisselam. Peki nedir şartı? Ben ne yaparsam diyor karşılık vermeyeceksin. Yaptığım işte hata bulmayacaksın. Yaptığım işi reddetmeyeceksin diyor. Peki diyor, beni sözüne sadıklardan bulacaksın diyor Musa Aleyhisselam. Yani sana riayet edenlerden beni bulacaksın diyor. Ancak diyor Hızır Aleyhisselam, bir sefer hoş gördüm, iki sefer hoş gördüm. Üçüncüde üçüncü de, de benim işime karıştığın zaman arkadaşlığımız orada biter diyor, ayrılırız. Peki merak etme diyor Musa Aleyhisselam. Şimdi o hikayeye geçmeden evvel buradaki balığın dirilme özelliği nasıl oluyor? Balık dirildi mi? Ölü balık durup dururken dirilir mi? Değil mi? Orada bir olay var. Ayet-i öyle diyor. Balık dirildi. Denize atladı ve de bilinmez bir aleme doğru gitti diyor. Yani denizin derinliğine doğru Şimdi buradaki balığın dirilmesi, tefsirlerde yazıyorlar ki e, Yuhşah'ın aldığı abdest neticesinde abdest suları balığın üstüne değdi. O sularda hayat vardır, onu canlandırdı. Ve de o arada dalgası, denizin dalgası kenara doğru yaklaşmıştı taş, taşın üstünde dururken. O dalgaya, o abdest suyundan aldığı hayatiyetle dalgaya geldi gelen dalganın üstüne geldi. O sudan da bir büyük bir enerji alarak canlandı gitti diye anlatıyorlar. O yönü öyle olmakla birlikte esas burada balığın dirilmesinin özelliği Hızır Aleyhisselam'ın yanına gelmesi ve Hızır Aleyhisselam'da da hayatiyet vasfının, hayatiyet hay isminin varlığının, hay isminin tecellisinin dolayısıyla ondan çıkan e, radyasyon, enerji, yani hayat enerjisi balığa vurduğu zaman balık zaten içinde olan bir hayat enerjisiyle dışarıdan gelen hayat enerjisi birbirlerini tamamladığından, yani üsvet menfi, ceryan akımı olduğundan balık canlandı ve gitti. Balığın canlanmasının bizdeki rolüne. Şimdi o balık öyle canlandı gitti. Ama bu hikayenin bu balık kısmından bize ne geliyor? Cebimizde duran ölü balık derya ilmidir. Yani ilahi ilmi, ledünni ilimdir. Biz onu öldürmüşük, torbaya koymuşuk, Yemek için kullanıyoruz. Yani vücudumuzu Hayatiyetini sağlamak için kullanıyoruz. Aslında o bu vücut için değil, öteki varlığımız, gerçek varlığımız için gerekli olan bir ilim. İşte onu meydana çıkarıp taş üstüne koymamız yani bizdeki varlığı ortaya koymamız bir başka varlığı olan kişi tarafından ona hayat Hani Kitapta meyhane pirinden bahsediyor ya işte meyhane piri gelirse o balığa hayat verir. Ve de kendi gerçek deryasının derinliklerinde sonsuzluğa doğru gider. İşte aslında hepimiz birer balığız. Böyle gerçek varlıklarımız var. Deryaya daldığımız zaman sonsuz bir aleve doğru gideriz. Ki derya aslımızdır. Aslımız da sonsuz olduğuna göre bizden iz kalmaz artık derya içerisinde. Şimdi yola çıkarlar. Yalnız bu yolun ee, devamında e, Yuşa'dan bahsedilmez. Yol, buluştuktan sonraki yol Hızır ve Musa Aleyhisselamlar arasında olan hadiselerle geçer. Orada çocuktan, gençten bahsedilmez. Demek ki oraya kadar arkadaşlığı orada bitiyor. Şimdi yola çıkarlar. Bir yere gelirler ki bir sahile sahilde bazı gemiler var. Gemilerin bir tanesi sağlam ve güzel. Binerler o gemiye, yolda gidecekler, karşıya geçecekler. Musa aleyhisselam alır elle bir balta, geminin sağını, solunu, küpeştesini, su üstünde kalan bazı yerlerini kırar. Hızır aleyhisselam bazı yerlerini kırar. Musa aleyhisselam der ki, ya kardeşim bu geminin sahipleri, bu gemi... Gemiden istifade ediyorlardı, yük taşıyorlardı, yolcu taşıyorlardı. Bu yeni düzgün gemiyi sen niye hasarladın? diye ona soruyor. Yok kızır Aleyhisselam, bir oldu, işine karıştım. Peki bir daha karışmayacağım diyor. Sonra gemiden inerler giderler. Bir kasabadan geçerlerken kasabanın içerisinden geçerlerken derken oynamakta olan çocuklardan bir tanesini alır karşısına Hızır Aleyhisselam bir tokat veya bir yumrukta onu yere yıkar öldürür. İşte kitabın bahsettiği bu çocuğu öldürdü, Hızır çocuğu öldürdü demesi bu. Yine Musa Aleyhisselam sen haksız yere yani bir hakkın haksız yere çocuğu öldürdün niye yaptın böyle der. <Gülüyor> bu sefer Hızır Aleyhisselam iki yiyiz der. Ya yani devam ederler yollarına Neticede bir gece vakti, akşamüstü bir köye gelirler. Her kimden köylerde, köydeki evin her her birisinden ekmek yatacak yer, sığınacak yer istedilerse de o köydeki kimse onlara ne ekmek verir ne sığınacak, geceleyecek bir yer verir. Parasını da isterler vermezler. Şehrin dışına doğru giderlerken Hızır Aleyhisselam çökmüş vaziyette yıkık virane bir bina görür. Katısı çökmüş, duvarları çökmüş. Bir duvar var ayakta duran, o da yıkılmak üzere. Musa Aleyhisselam'a der ki, gel bakalım arkadaş şu diğer yıkıntılarla şu ayakta duran duvarı destekleyeceğiz şimdi. Musa Aleyhisselam, hayır der, niye yapıyorsun bunu? Çünkü de bize yemek vermediler, ekmek vermediler. Bizi sabahlatmadılar, geceletmediler. Ne karşılığında bunlara hizmet görelim der. İşte ürünç oldu. <gülüyor> Ama desteklerler yine bila'yı birlikte o e, duvarı birlikte desteklerler. Sonra e, Hızır Aleyhisselam artık burada yolumuz bittiler. Çünkü üç hadise oldu. Sen üçünde de bunların e, eksiklik gördün. Ve bunlara karşı çıktın. Burada dostluğumuz bittiler. O zaman ben sana bunların yani hakikatini anlatayım da sen sonra düşün der. Ve de işte e, Musa Aleyhisselam'a söyler. Sen şeriat peygamberisin. Bir şeriat getirdin ortaya. Yani genel hükümler getirdin, kanunlar getirdin. O kanunlara göre benim yaptığım bu işler hataydı. Senin şeriatına göre hataydı. Ama gerçekte ise bunlar hata değil. Gerçeğin gerçeğidir. Şu şekilde ki sen dışa göre hüküm verdin. Biz işe göre hüküm veririz. Yani işin neticesine göre hüküm verirsen, başlangıcına göre hüküm verirsen. O zaman dedi ki, <gülüyor> o geminin e, sahibi yoksul genç çocuklardı. Balıkçılık yapıyorlardı. O de bir padişahı vardı. Nerede güzel bir gemi görse, korsan, hemen o gemiye el koyuyordu. İşte ben o gemiyi biraz hasarladım. Sağını solunu biraz kırdım. O korsan bu eski gemi, kırık gemi onların ellerinden almasın diye bu işi yaptım. Yani bir miktar arıza yaptırdım ama geminin tamamını kurtardım onlara. Yani keşif yoluyla bu işi gördüğümden öyle yaptım. Ama sen dış haline bakarak hata ettiğimi zannettin. İkincisinde çocuğu öldürdüm. Çünkü o çocuk kâfir olacaktı. Büyüdüğü zaman Müslüman olan ana babasını öldürecekti. Ana babasını öldürmemesi için ben çocuğu öldürdüm. Evela. Ondan sonra üçüncüsü, o duvarın altında iki yetimin hazinesi vardı. Çocuklar daha küçük yetimler, anasından babasından kalmıştı o bina ve arazi. O duvarın altında da hazine vardı, saklı hazine vardı. Eğer o duvarı tamir etmeseydik, o duvar vaktinden çok daha evvel yıkılacaktı. Yani çocuklar buluğa ermeden daha evvel yıkılacaktı. Dolayısıyla o hazine de başkalarının eline geçecekti. Onun için o duvarı yaptık, tamir ettik der. Ama sen bunları şeriat yönüyle baktığın için meseleye, yani dış gözle baktığın için iç gözünü, yani mana yönünü anlayamadı diyor. Ve hazır diyor ki sen de diyor bir zamanlar Annen seni Bir sepete koyup Deryaya atmamış mıydı diyor Çocukluğunda Sen de aynı hadiseyi yaşamamış mıydın diyor Musa aleyhisselam Hani şiravunu öldürecek diye Bütün çocukları annesi onu bir sepete koydu Bir tabuta koydu yani bir Gemiye küçük gemiye koydu Nillerine saldı sana bir şey oldu mu ben gemiyi kırdım. Çocuklara bir şey oldu mu? oldu. İşte senin de başından geçti bu hadise. Hop Musa Aleyhisselam hatırlıyor durumu. Ondan sonra diyor ben bir çocuğu öldürdüm. Sen de gençliğinde bir çocuğu öldürmemiş miydin diyor. Kavga etmişsiniz bir yumruk vurmuşsun da diyor. Yahudi Yahudi ile kavga ediyordu. Kıptiye bir yumruk vurdum diyor. Kıptiyi öldürmemiş miydin sen de vaktiyle diyor. o Musa Aleyhisselam ayıklıyor, uyanıyor. Bir zamanlar diyor, sen de Medyen kuyusu başına geldiğin zaman bila ücret, ücretsiz Şuaib Aleyhisselam'ın e, kızlarının suyunu çekmemiş miydin? diyor, davarlarını sulaması için kuyudan, ağır o gün tahtadan yapılmış kovalarıyla Kızları yoktu Şeyh Ali Davarlarına kızları e, şeylik yapıyor, çobanlık yapıyordu. Ve de bir tek kuyu vardı Medyen şehrinin dışında. Akşam üzerleri orada kuzuları, koyunları suluyorlardı. Erkek çobanlar geliyorlar, kızları çekiyorlar geriye, kendi sularını, davarlarını suluyorlar, gidiyorlar. Fakat işte sen o gün diyor, bila ücretsiz oraya geldiğin zaman. O kızların diyor davarlarını sulamadın mıydı? deyince aynı şeyleri ben yapmışım vaktiyle, şimdi başkası yaptığı zaman hatalı görüyoruz diyor. İşte böylece bir hikayesi vardır Musa Aleyhisselam. In. Aslında bu yapılan işler böyle olmakla birlikte, bir de bunların öz yanları vardır. Yani bizimle ilgili olan tarafları kısımları vardır. İşte onları da vakti geldiği zaman öğreniriz inşallah. meselelere sadece dıştan değil de içten bakmak lazım. Yani bakışımızı muhakkak değiştirmemiz lazım. Şartlanmış bakışla hadiselere bakarsak sadece meselenin dışını, zahirini görürüz, batığını yani öz kısmını göremeyiz ve ondan mahrum oluruz. Neden ki mahrum olduk? Kendimizden mahrum olduk. Bunu böyle bilelim. Çünkü Alemde ne varsa hepsi bizden, hepsi bizimle ilgili. Alemde geniş olarak var fakat bizde bir numune olarak var ama hepsi var. Kendimizi bildiğimiz zaman geniş olarak var. İşte neyi kaçırdıysak hayatta, neyin gafletinde olduysak, neyin cehaletinde olduysak, bunların hepsi bizim öz varlığımızdır. Bunları kendimizden kopmuş birer, birer parça uzvu gibi düşünmemiz lazım bilmediğiniz yani gerçekte olup da gaflette olduğunuz bilmediğimiz şeyin yerini düşünün Bir ayağımızın kesik olduğunu düşünün Bir kolumuzun kesik olduğunu düşünelim. Değil mi? Bunlar ne büyük eksikliklerdir. Bedensel yönüyle bir de mana yönüyle ebediyet hesabı ile hesaplandığı zaman neler eksik? Neleri kaçırıyoruz? Bunlardan haberi düşünelim. Ne yapalım? işte alâ hal olduğu kadar Elimizden geldiği kadar bunları anlamaya çalışıyoruz.